Radyolarının başındakilere günaydın diyelim. Cuma sabahından 42 yaşın olgunluğuyla Fahir stüdyomuzda ve Hipster Oktay Demirci her zamanki gibi bizde ve ben Babyface'e karşısızdayım. Hoş geldiniz efendim. vallahi hiç bu kadar mükemmel tarif edilmemişti bu program ya. Yemin ediyorum vallahi bile herkese cuk oturdu. Hepimizin üstünde sakil isimler vardı. Bugüne evet, kadar. Bugüne kadar. Yani Oktay Hipsterlık'ta... Ben daha hipster bir insan tanımıyorum öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Hatta de... Türkiye'ye hipsterlığı ben senin getirdiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah yok canım. Benden önce ee, daha şeyler oldu. Denemeler hakkını, oldu ama senin kadar beremek. başarılı. Yok yok yok. Ben Geç şöyle... Yandım. E, düşünüyorum Oktay Anadolu Hipster'ı. Yani Türk hipster'lar vardı. Yani işte internetten bakıyor Avrupa'ya giden arkadaş böyle yapacağız falan filan diye ama bir benlik sorunu yaşıyorlardı. Aynen, aynen. Oktay aynen abi. aslında e, bunu böyle biraz daha kurallarını, Teşekkür standartlarını ederim. oturttu. Anadolu Hipster'ı dedin. Yani şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Endemik bir türümdür. <gülüyor> yani Anadolu dışında da yaşayan ben yani hipster olarak yaşayamam. Şey Bozkır'ın hipster'ı oktay <gülüyor> değil mi Vallahi yoktu ya. Firebates de 42 yaşında e, bir doğum gününün daha sonuna geldiniz. Valla. Twitter'da bilmiyorum. yazdığınız gibi. <gülüyor> maalesef. E, maalesef. E, i̇yisiyle ama... kötüsüyle nasıl geçti bir doğum günü değerlendirir misiniz? Genel değerlendirmelerde bulacak olsa için bir buruktu. Bir parça eksikti. E, hangi parça eksikti diyecek olanlara şöyle söyleyeyim. E, en büyük parça mı? En büyük parça olan sizin. Ee, sevginiz tabii ki şu anda masamın üstünde duran sizin sevginize çok teşekkür ediyorum. Bu sabah aldım. güzel bir pastel boya ile ee, biz boya yaptık. Valla yani. Ee, evet. Faire verdik. Böyle en bir güzel hediye zaten. Manzaralı resim. Pastel resmi. boya. Tüm dünya çocukları Faire etrafında el ele tutuşmuşlar ve ortada beni göstererek etrafımda dolanıyorlar. Tüm dünya çocuklar olduğunu da pastel boya'nın renk kullanımıyla <gülüyor> ee, anlayabildiklerini anlayabiliyorsunuz. Evet. Çok çok güzel verdik değil mi onu? Valla çok Oradaki güzel. Orada şey verdiniz. var ya o kız çocuğu var ya bak bir tane sana en yakın olan sana. Şu mu? <gülüyor> <gülüyor> onu, onu ben çizdim. Nasıl? Aa Oktay hiç daha önce bu kadar güzel çizilmemişti yemin ediyorum. Yemin ben de ediyorum. internetten yazıyı yaptım. Vallahi... Yani senin çevrende bir şarkı söylüyorlar ya. Size sorular soracağım ondan sonra Bak bir tane de orada şey var. E, tam o kız çocuğun çaprazında duran. Öteki tarafında. Öteki tarafında duran orada Bakayım, bir tane. Bak o... Ha, ha, işte o çocuk. O sakalları var bak o. Gördün mü onu da Ege yaptı. Hı. Evet ya. da <gülüyor> Kendi baby face olduğu için orada benim yansımam gibi. Orada bir metafor kullandı genel. Kaçma olmaz mı abi falan dedim. Bayağı bir 3-4 saatte arttırdık bu konuyu. Pastelle bir de hatanın kolay düzeltemiyorsun. Maalesef sakalı çizdikten sonra sen galiba şeyi çizecektin. Ee, ne çizecektin ki? Ben oktayı çizecektim. Bacakları kısa kalınca zaten dünya çocuklarına döndük. Hmm. Güzel olmuş. En nihayetinde güzel olmuş. Vallahi. Son an değişti yani. <gülüyor> şey. Yalnız bu arada sevgili dinleyiciler. Hakikaten su altında, su üstünde. Uzayda bile kullanacağım bir... Kulaklığın demeyeyim de artık bu Walkman bu başka bir şey ya bu manyak bir şey almışlar bana ya vallahi sevgilim. Cotmont de. aradık Fireblood'a. Almanya'dan olmadı. geldiği evet. Sonra düşünebilirsin yani. Walkman aradık. Bayağı Ve iyi. Ne bulduk? <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Elinize kolunuza sağlık. Hatta şu şekilde bitireyim. Kesenize bereket. Teknik destek de vereceğiz. Dün alırken <gülüyor> bunu konuştuk. Bu, bu hediyenin yanında teknik destek de vereceğiz. Evet o konuda biraz benim şeyim var ya. Bir geri zekalılığım var. Yani bu teknolojik ürünleri randımanlı kullanamama... Fahir sen şimdi 42 yaşında bir adamsın. Gözünün önünde dünya 10 defa değişti. Sen doğduğunda televizyon tek kanallıydı. Renksizdi. Renkli televizyonlar geldi... Şimdi çok kanallar geldi. Cep telefonu diye bir şey, şey çıktı. çıktı. Bütün teknolojiye internet internet İyi çıktı. kötü alıştın yani. İyi. Renkli çeken fotoğraf makineleri çıktı falan. Neler neler, daha neler neler ya. Hesap makinelerinde saatler. Bunlara alışacağız. Buna da alışacağız. Ki hepsini sen bayağı güzel kullandın Yani ya. insan gençlerden kadar... daha iyi kullandın iPhone'u. Evet ve şunu söylemek istiyorum. Ben bugüne kadar hep düşündüğüm bir şey vardı. İnsan su altındayken Nefes İnsan olamadan. su altında yüzen bir hayvandır diye bile bu vardı o <gülüyor> mu? Ya onun gibi bir şey yani müzik dinlemek istese nasıl dinler nasıl dinler diyordum. Gerçekten hakikaten bugün fikirlerimin hayata geçirilmiş olması beni bir yandan da mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Fütüristliğini herkese göstermiş Vallahi oldum. Valla sağ olun var olun. Evet yani... fütürsüz fütüristler buyurun. Evet <gülüyor> şimdi güzel bir şekilde başlayalım bundan sonra hepimizi mutlu edecek. Tabii ki bir sürü olaylar. Olaylar, olaylar, olaylar. olaylar, olaylar. hep böyle girecek, efendim zihnimizi bulandıran, bizi düşüncelere gark eden çeşit çeşit olay var. Ama bir tane yepyeni haber bütün hepsini bir kenara atıyor. Geleceğe dair bir umut ışığı ne yapıyor? Vaat ediyor. Yaşasın. Bundan sonra görgüsüzlere ne yok? Etmek. Hayır değil. Selam yok. Selam. Hizmet. Hizmet. Hizmet. Aynen abi bir hizmet şekli olan. iPhone Plus mı? iPhone Plus maalesef. İnsan verelim. gibi davranmak. Özellikle görgüsüzlere mi? Özellikle görgüsüzlere. İnsan. Ehliyet yok. Ehliyet evet. verilmeyecek bundan sonra. Sadece affedersiniz bir sınava girdim. Ben motordan geçtim. İlk yardımda söyleyin falan da Ne olmuyor bu işler? Yürümüyor. Bundan sonra. Görgüsüzlük ee... de çok ağır bir şey ya. Hakikaten. Yani çünkü çok alandan yürüyebilir şerefsizliğin bir o, alt kademesi gibi geliyor bana neredeyse öyle bir de yani görgüsüzlük olunca şimdi ne olacak arabanın altına mavi ışığı taktıramayacak mı adam yok o görgüsüzlük değil o bize hobi Nedir mesela bağırttırma motor bağırttırma Motor bağırttırma yok senin görgüsüzlük diye Adettiğin şeyler ne mesela? Benim de kafam Hemen. karıştı görgüsüzlük çok Babam şey. sağ olsun yazısı falan mı Yok yok değil ya bir araçlar arka arkaya beklerken Hatta şöyle söyleyeyim beklerken e, Tamam yandan gazlayıp öne geçmek Bir bunlar Ama görgüsüzlük değil ki bu kabalık bildiğin Hayvanlık Görgüsüzlük gibi. biraz daha şey değil mi ya hava atmaya çalışmak böyle. Aa, yo, yo, yo. Yani i̇şte karışık bir konu görgüsüzlüğü. Yani trafik görgüsüzlüğü apayrı bir konu. Ben Mesela, yani Sulu Kule Sosyete'de falan gibi bir film neydi o Sulu Kule serisinde Gırgıriye mi? Gırgıriye gır gır gibi düşünüyordum <gülüyor> Ya O şekilde tam trafik sıkışırken yayalara geçecek yandan gelen araçlara dönmeleri için yer bırakmayacak şekilde durmak. Gasp yani. Huşt, huşt. Yanlış. oluyor. Gaspçılığa girer ve e, hak, 6 yıldan ha, başlar. Hak gaspı. Hak gaspına girer. E, gereksiz şekilde korneye basmak. Mesela, mesela yani, birini gördün selam. Yok taksicisin bir evveler kaldırımda giderken yani, taksi ister misiniz anlamında <gülüyor> korneya basıyorsunuz. Bu görgüsüzlüğe girer. <gülüyor> ya yani şey Veya yapmadım. sarıda mesela sarıda basmak da giriyor muyum? Sarıda basmak görgüsüzlüğe Kırmızıdan sonra yalan sarıda. O terbiyesizliğe girer. Görgüsüzlükle biliyorsunuz. Ama bazen şimdi şey oluyor. Yani sarıda kornaya basıyorsun çünkü hayatından e, kaybedeceğini o 2 saniyeyi kazanmak istiyorsun. Tabi abi 2 saniye 2 saniye kazanıyoruz. Günde ben 20 trafik ışığında dursam 40, 40 saniye. saniye. Hadi bazısında şey yaptım falanıyla filanıyla 1 dakika. Kimin hangi hakla benim hayatımdan 1 dakika çalmaya hakkı var? Oktay Kimin bu lüksü var? Çok Kimsenin özür diliyorum. yok hayır, açık bir Yılda <gülüyor> 6 saat bir mesaisi farın Bir, mesai, bir günü. mesai günüm ya. Ya bir şey diyeceğim bu korna yerine acaba efendim arabalara böyle değişik efektler mi konsa ya? Far, mesela far gibi mi? Gül, gülme efekti falan gibi. Hayır hayır yani böyle ama onun mesela arkadan korna çat. <gülüyor> falan diye böyle bir şey. Onun şeyi çıkar ya. Veya işte cıltı çıkmaz mı? Nasıl? İstediğim melodiyi yiyorsun. Melodi Olduğu değil işte dedi. Melodi gibi düşünme sen. Sen onu cılk kıvamda düşün. Onu ya O teknoloji gelince onun bir sonrası şey yani. veya Ya tamam be falan diyen bir tane mesela genç kız sesi. Karşı korna diye bir şey olsa. İşte karşı korna olarak kullanacağız. O zaman sonra. güzel olur bak. Ona sür korna denir. Çünkü korna yani ben anlamıyorum da çünkü yani. Mesela bir korna çalınıyor. Neyi anlama onu geldiğini anlamıyorum. Onu neye yoracağını. Onu zaten şehirciler olacak. Bundan sonra her göbekte bir kişi yorumlayacak. Kornayı kullanmak da çünkü şoför şeyi Becerisi Aslında böyle araçlar arasında belli bir mesafede Birbirine yaklaştığın zaman hı hı. Bir mesaj gönderme gibi bir şey olsa evet, Onu mıknatısla halledebiliriz Mıknatıslı çünkü... bir şey öyle ekranda bir gelecek de Mesela olabilir hani, devam et Yo yo devam et değil de şöyle mesela Laf bir... atmaya girer o zaman ya Gerçi kornada hı. gerçi laf Bayan yan yana gidebilir miyiz diye evet. doğru. Bir başka kişilerin daha <gülüyor> duyması lazım Şey olmaması için Birebir bir olmaması lazım onun yani. Yani onda ama şöyle olması lazım. Mıknatıs tipi şeyle aynı kutuplar ne yapar? Birbirini? iter. İter. Mesela geldi yanaştı yanaştı. Senin affedersiniz berin yani tamponun arka tamponun beri tamponunda onun ön tamponu eğer aynı kutupsa. Tıkladı mı? Tıklayamaz. Ama böyle bir hani arkadan kutupta, bir it, evet. it, it, it, iteleme böyle bir sen arkadan bir tazlik hissedersin. O, o da banka kuyruğunda senin sana omuz atan bir adam gibi düşün falan. Evet, o da hoş doğru. bir şey değil ya. Hangi seneden geliyorsunuz? 98-2000 model banka kuyruklarında Arkada omuz atıyorlar Beyefendi biz de sırada bekliyoruz Gerçi olduğu doğru şimdi herkes lüks koltuklara oturuyor <gülüyor> Lüks koltuklara oturuyorsun e, Bankadaki şeyine göre Ne derler ona İtibarına göre de sıra numaranı alıyorsun Başka neymiş görgüsüzlük Hemen söyleyeyim Trafikte. Gereksiz kornaya basmak selektör yapmak Cam açıkken e, yüksek sesle müzik dinlemek Al ya kardeşim bu... kulaklığım var. Su altında bile bugün dinleyebileceğiniz Walkman'ler var. Tak biz kulaklığını... geçen gün Oktay'la ile dükkanda yangın merdiveninde portakal sularımızı içiyorduk. yapıyordunuz keşke. Öyle deseydin ya. Yangın merdiveninde o gün yine tatbikat. <gülüyor> Personel yapıyorduk. Bir araba geldi. Nasıl bir biz böyle çok net bir şekilde odada dinliyormuş gibi dinliyorduk. Ne çalıyordu? Ve bütün sokak sustu. Büyük güzel Türk popundan bir eser çalıyordu galiba. Evet. Neşeli, neşeli. Ne oldu da tam anlaşılmıyordu ama şeydi yani. Genç sanatçı Emir'in yeni çıkan albüm mü? Büyük ihtimalle öyle genç ama sanatçı. Ama yani o adam o camları açmasaydı kendi kafası patlayabilirdi. doğru arada basıncı azaltmak için. Evet. O doğru. Aslında o bir fizik kuralı. Biraz öyle bir durumu var. Yani çünkü yoksa aynen hakikaten... Kafa patlayacak. sağdan soldan o apolloların etkisiyle kulak zarından içeriye doğru bası yapıyor ve affedersiniz sen daha hidrosefaliye ve... gider o. Hidrosefaliye gider direkt isay. Çünkü o patlayan atması lazım. Onu da tabii tek bir şekilde atabilir. Başka o, Oktay? Oktay filmlerdeki gibi gözünden fışkıracak diye Yok, düşündüm. O Öyle diye. düşündüm de ondan şaşırdım. <gülüyor> Ona o şekilde gider. Bir de normal hız limitlerinde seyrederken arkanıza geçen böyle sapık ruh hastası size far, farlarıyla Yahu fık fık fık fık yapan, fık adam. Fık yapan adam da Affedersin e, siz orada küfür falan ediyorsanız Büyük hatadasınız Sadece o bir görgüsüz O yüzden Ama onu suçlamayın. şeyler Temel terbiye kuralları ile ilgili Sanki sadece şeyde yaşıyormuşuz gibi Trafikte yaşıyormuşuz gibi yani e, Bunu ilkokulda öyle öylesinler Ehliyet almayan adam da insan gibi dolarsın Ben ehliyet almayacağım Zaten arabaya ihtiyacım yok Öküz gibi yaşayabilirim diyorsa o da acıklı ama Peki, burada işte bu da, zaten bir <gülüyor> görgüsü olma görgüsü herkesin görgüsü olsun demiyorlar. Burada trafiktekilerin bir görgüsü olsun. Ama trafik şey şimdi kazanılmış hak. Haktır. Doğru. Şimdi yani, biz istediğimiz gibi. Biz şey istediğimiz gibi affedersin şerefsizliği de yapabilirsin direksiyon J <gülüyor> de yapabilirsin, D evet. de direksiyon e, <gülüyor> şeyli de direksiyon şeyliği de yapabilirsin bize her şey serbest çünkü bunlar bizim kazanılmış haklarımız ama yeni ehliyet alacak genç arkadaşlarımız bu efendi gibi efendi gibi sadece bunlarla da yeterli değil zaten nasıl? bir üst aşama Heh. genel ahlak işte genel ahlak dediğim işte sofra terbiyesi sofrada nasıl yemek yenilir doğru ondan sonra onlara çünkü da sofrada nasıl yiyeceğini adam arabada nasıl yiyeceğini toplum bilmez. içinde nasıl davranılır nasıl hareket edilir? Sofrada nasıl Sofrada bir şey yok da yani mesela başkasının tabağındaki şeyi yiyorsa o zaman ona da Hayır, ah, Ona yani. da ehliyet değil. Ona yemek vermiyor. O görgü o. kuralı mı? Elindir mesela musun, toplu tabii. herkes böyle 5-6 kişi mesela yemek yiyor aynı masada. Herkesin kendi tabağı var ama. Dışarıda tamam. bir yerde miyiz? Dışarıda bir yerde. Sorum da şöyle hani dışarıda bir yerde derken Hani böyle şimdi... Restoran, i, seninki neymiş? Restoran mi, tarzı mi? bir yerdi. Birbirimizi tanıyor muyuz? Yoksa biz böyle hepimiz sapır supur tek tek gelmişiz de bizi oralar... Bizi long bir... table'a mı oturttular? Long evet. table'a mı oturttular? Öyle olsun. Long table'a mı oturttular? Evet. Uzer? İkincisi... Kanımın son damlasına kadar savunurum. Pahalı bir yer mi? Mesela gelmiş adam şey yapıyor. Pahalı bir yer tabii canım. Hani. O Hal biraz o... Hallice. Ortalama ben eğer hallice. et yiyorsam, öncelikle bıçağımı şöyle bak tabak... Gelmiş yani. mesela senin tabağına çatal sallıyor bir şey alacak falan. O bu biraz... görgü kuralına aykırı bir şey mi yoksa? Çünkü Gaspa girer on. demin söylediğin şeylerde aynen buna benziyor ya Fahir. Yok Tabii bir yani. yolda önüne geçmek falan. <gülüyor> yani Görgü kuralı dediğim ne bileyim. Sen daha nezik bir şeyler bekliyorsun. Evet ya. Görgü. Mesela buyurun efendim. Ya görgü deyince sen görgüyü ele Mesela alıyorsun. Görgü, Görgüsüzlüğü değil. Niyeyse yemek Mesela, geliyor benimle. Şöyle yayalar geçiyor. Buyurun efendim diye. elinizle başınızla şöyle günaydın efendim. Yayalara böyle bir şey gibi düşünüyorsan. Bu dediğin şey evet çok güzel bir şey. Mesela dün lüks bir araba. Oktay öyle bir laf attı. Daha doğrusu Oktay öyle bir laf attı. Ama düşündüm. bu da laf atılmayacak gibi değil ki yani. Şey ben de bunu görsem hiç tanımıyor olsam trafikte Oktay bana şey dedi. <gülüyor> Sakallı Ar arkadaki lüks araba içinden şey dedi. 2001 model arabasıyla kibarlık havası atıyor. Evet bana öyle dediğini bir ben yol verdi. Yol verdi. o anda hissettim. Gerek var mı kornaya veya şey başka bir harekete selektöre ben dikiz aynasından baktım. Adamın yüz ifadesi öyleydi. Oktay kadına yol verdi. Son derece arkadaki adama araba. dert olduğuna inandık biz. <gülüyor> Çünkü ben yol vermeden önce bakarım Çünkü arkadan gelir laps diye çarparsana sen yol verme niyetiyle Bu sefer kadın da adamı da hafazan Allah ezersin Arka, Arabanın arkası da gitmiş olur Canım Efendim, canım neler, o arabalara yazık <gülüyor> neler, olaylar, neler, olaylar, neler neler Olay daha büyük boyutları intikal etmeden müdahale etmiş olmanıza gerçekten çok sevindim Güzel bir haberle başladık o zaman öyle devam edeceğini umuyoruz Modern Sabahlar Modern Sabahlar Müjde Üst İşte müjde müjde, müjdeler gidiyoruz. geliyor Yeni bugün Türkiye muş, işte böyle bir şey ya İşte <gülüyor> muştularla coşuyoruz ya Hastasıyım ya <gülüyor> Valla böyle sevineceğinizi biliyordum ee, Su keşfetti bilim adamları ee, Amerikalı bilim insanları Güneş sisteminin dışındaki bir gezegende e, Su keşfetti ee, Ben yeter kadar coşku <gülüyor> Veremeyencesi iki sefer okudum Dikkat <gülüyor> HAT-P11B adındaki gezegen Crazy Girl HAT-P11B <gülüyor> Dünyadan 124 ışık yılı. O kadar da uzak değil bence. O kadar yani sonuçta mesafeler... Neye saat... ışık hızına ulaşsan 124, mesela, 124 yılda, yılda, yılda, yılda ulaşabileceği bir mesafe. Kilometre Işık. olarak mesela ışık hızına ulaşamadın <gülüyor> arabayla gidiyorsun. Saatte 100 ışık hızı yapsan ki uzayda daha çok da yaparsın. Bir Trafiye, saatte, bir, bir buçuk, buçuk saatte saati, abi 1.1 katrilyon kilometre eğer arabayla gitmek isteyen dinleyicilerimiz Allah olabilir. bereket versin Oktay. Ee, oradan hesaplayın. Bu, bu kadar uzaklıkta e, NASA'nın Hubble ve Spitzer teleskoplarıyla bulduğu gezegende tespit edilen su... ...dünya dışı yaşam için... ...veleşme kaynağı oldu. Nasıl bir gösterge? <gülüyor> çok önemli ee, bir, bir gösterge olacak. Sarı 2 mi? dünyanın 4 katı büyüklüğündeki bir gezegende bulunmuş. Bayağı su var yani. 4 ee, katı büyük mü? 4 katı büyük. Şimdi ama o, ben gezeg o gezegende o yani o kaç kaçta kaçı? sularla kaplı? 100 kilodan fazlayım. Allah bereket versin de. Benim kemiklerim taşmaz ki onu ne yapacağım? Gece kemik diyeyim ben zaten Gezeg gezegene girdim su gibi yere yapıştım sürüne sürüne su kaynağına anlamı gideceğim. Doğru sana çok uygun bir gezegen ne değil abi. Değil. Kimseye uygun değil ya. Kimseye uygun değil birazcık böyle fit fit adamları gönderirsen. Evet. Yani benim hesaplarıma göre 40-45 kiloluk adamlar e, yani mesela, çok rahat takılırlar. E, o şekilde gittiklerinde bence rahatlıkla idarelerini yapabilirler. Yalnız demişler bir şey var Hı -hı. yani tamam su var ama su var e, ama gezegenimiz biraz sıkıcı sıcak. Hmm. Sıcak su mu var? Biraz Aa sıcak. çok güzel. Sıcak suya ayrı bir para ödemiyorsun. Tabii Uzay Termali Uzay Termali diye geçiyor. Vallahi bütün evrenler orada Kaplıca. gidip şeyini yapıyorlar. Güzel. Ben de bu hakikaten benim, benim de kriterlerim de. çok fazla gibi geliyor ama insan olarak buna alışmışım yani. Büyüklüğü de dünya ile aynı olacak ki ben orada şey olmayacağım yani. Canım muhakkak sana göre de bir su yerler olacak. vardır. Modrol olmayacağım mı diyorsun? Hmm. Bir de televizyon olması lazım. Televizyon derken şey gibi mi? Ye kanalları çekmesi lazım ya. Yani. Doğru bir tane şeye bakarca çok söyleyeyim. uzak oluyor oraya yayın gidene kadar dizin yani çalışacak. Sen çalıştığın firmaya şey yap şimdi söyle şeyi oraya döndürler zaten şeylerde değişti ya uydu Doğru. frekansları. Doğru ona göre ayarlarız. Oraya döndürme hiç burada ayarlamayla uğraşmayayım Direkt oraya kaydır zaten onu şey yapabiliyorsun kaydırabiliyorsun bugün taşınacak abonelik taşıma abonelik taşıma işlemini gerçekleştirebiliyorsun. Ücretsiz zaten. kurulum okta. Gezegende o şans çok, var mı? Çok iyi ya. Çok iyi ya. Gezegende o şans var da onun e, gezegende en az bir kişinin yaptırması lazım ki o çanak kullanılsın. Yani ilk olursan ayrıca para istiyorlarmış bu gezegene şey yapmak için. Abi ilk evet. olursa... Doğru ilk taşına. İlk, ilk, ilk evet. olursa bence onun distribütörlüğünü falan da alır. Hem orada bir ek iş. Ben artık sudan da çok heyecanlanmamaya başladım. Bilmiyorum çok mu Sıcak insanı oğlu olarak. Sıcak suda seni Ben sigarayla bir adamın görünmesini istiyorum ya. Uzayda Gezegende Ha. Gezegende... Adam dediğin... Bir gezegenin adam... sakini. Ha, yani Gezegen sakini gibi. diye geçen. Ama şey yani vahşi bir adam değil de orada bir medeniyet olduğunun göstergesi. İlla insana benzemesin sigara ama. Sigara ile mi medeniyet oluyormuş? Ya tabi sigara olur, çay olur, bir şey olur. Kahve olur. mesela tabii, o tabii. zincir kahvelerinin kutu bardağına düşün. O da olabilir. Tabii. Olur mu o da? Evet. Tabii canım. Yani Sümerlerden yani bir, bir... biri var bu. Elinde bir zopa ile bir olsa bana şeydir ya umuttur yani. Yer, yer, yerleri kanırtan bir tane varlık ne yazıyor? Kızla kavga etmiş kızın adını mı yazıyor? Ya da sağ sola cep telefonu numarası yazan adam gibi İsyanım dağlara diyen bir adam mesela. Sen nasıl bir şey görmek istersin Fahir? Ne? Bir gezegeni uzaktan görme e, şansın olsa. Evet. Nasıl bir görüntüde umut dolarsın? Nasıl mesela görüntü? bu adam söyledi işte. Ben onu görsem. Elinde değnekli umut, adam ona bir umut veriyor. <Gülüyor> Valla ben daha çok mesela orada böyle kitap okuyan efendime söyleyeyim böyle gençler oturmuşlar. <Gülüyor> müzik yapıyorlar. Böyle Gezegenin çimlerini mi görmüşsünüz? Gezegenin çimlerini de. Sahil gibi bir yerde sahil. mi yoksa? Yok yok açık sahil ağırlar. Sahil olursa su şeyi de var. Yani illa sahil olacak diye. Free Biz'i oynuyorlar. Efendime söyleyeyim. Bu işte bu medeniyettir ya. Free Biz'i medeniyettir yani. Vallahi öyledir yani. Kitap okuyorlar, tartışıyorlar. Gençler düşünüyorlar. Bir taraftan Ge derslerini de yapıyorlar. Genç dediğin bizim bildiğimiz yaştaki gençler mi? Yok canım 200-300-500 yaşında gezegenine göre genç. Tabii ki. Mesela gezegen işte orada mesela ortalama... Yaş ortalaması 1000 sene. Mesela orada mesela 300 sene... Ya anne ya ne alakası var diye gezen bir takım 300-400 yaşında canlılar var. <gülüyor> Bunların varlığı bana umut dolduruyor. Ne yapayım? Çok güzel iki tablo dinledik... Ee, sevgili dinleyiciler ne Bilim olsun, adamlarına su. da şefkat olsun. Bilim adamları da artık su aramaktan vazgeçsin diğer gezegenlerde bu tip daha doğrusu bu tip şeylerdesinler da su bulduk diye yaygara hmm, yani, yani Başka bir şey bulsun. Su oldu da ne oldu? Yani şimdi gidiyor orada sıcak su var. Sıcak çamur da vardır. Millet orada burada da var. Dalyan var. Millet burada da beleniyor. Dastinov bu... mesela bulmuş orada sıcak ee, su kaynağı Aynı, aynı haftada edilmiş. ikinci kere. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dastinov <gülüyor> <gülüyor> anmış oldu. Anusu. <gülüyor> ve Allah... <de> aynı anıyla. <gülüyor> Dustin Hoffman'ın bizde galiba başka anısı yok ya mu? Son yıllarda pek numarası yok ya o... Kremer Kremer'e karşı diye bir anısı da var <gülüyor> Doğru Oktay ya onu hep atlıyoruz ya Çok uzun o zaman oldu tabii geçmiş gün Sting de gelmişti bak Sting'in esamesi okunmuyor O çamur banyosunda Dustin Hoffman O çok aklımızda. güzel sıyrıldı Sting biraz daha, şey, biraz daha ufak işte tefek, değil mi? Dustin Hoffman? Dustin Hoffman tabii. ufak tefek bütün şey ona kaldı Dustin Hoffman çamurdan değil de havaalanında da Televole kameralarına komiklik yapmıştı Ondan da değil be Sting bir şeyden güzel sıyrılıyor Yani hiç adamın üstüne bir şey yapışmıyor, yapışmıyor Ben doğru. yapmadım polis, pol polis yaptı <gülüyor> Diye bir yavan esprisi var <gülüyor> Çok yavan değil mi? Biliyordum ben yavan Valla stüdyoda ben de diyorum Niye böyle? <gülüyor> Şimdi listedeki Sting şarkılarını sildim Vallahi Yalnız yani bu hakikaten Dustin ufak tefek olması Ufak tefek adamların çok büyük avantajları var hayatta da Neye küçük yerlerden rahat geçebilmeler gibi mi? <gülüyor> Çok avantajı oluyor bana. Yani çok bak akılda kalıyor ya. Sting'i hiç ben çamurda... Abi ufak ufak gözüm... adamın ne gibi bir avantajı olabilir? Yere yakın olduğu için ağırlık merkezi. Evet abi. Öyle söyleyeyim. Çok, Ondan çok fazla ben... avantajı var yani. Çünkü böyle... benim mesela ağırlık merkezimle normal 1.50-1.60'lık bir adamın ağırlık merkezi arasında aynı. da aynı yerde Olamaz. değil. Yani ikimizin temsili resmini çiziyor olsak. Yani baya farklı yerler. Fizik kuralı bu sonuçta. Ne oldu fizik ilişkileri. kuralları deyince hepiniz bir sussunuz birbirinize baktınız. Ne oldu fizik kurallarıyla bir şey var yani <gülüyor> sosyal bilimci. Oktay Bey ne oldu bir ba durgunlaştınız ba ba ya. Bakıyorum şey e, soygun haberlerine geçelim mi diye yoksa Stink geçelim mi madem polis neden. E, Glasgow'dan bir soygun haberi. E, soygun haberi vereceğiz. Sen geçmezsen soygun da olur affedersin e, başka şeyler de olur. Başka şey olmadığına dua etsinler. Geçen hafta akılları neredeydi? Çok özür diliyorum. Burada hani onları da fişteklemek gibi olmasın ama. İsterseniz hiç geçme geçmeyelim. Çünkü baya bir soygun haberi bu. yani Baya baya soygun. Niye burayı vermişler şey bilmiyorum. Bayağı... nereleri soyuyorlar genel olarak? Kuyumcu. Kuyumcu. Kuyumcu. Ne demek ölümlü ölümlü soygun haberi? kuyumcunun fıtratında soyulmak var. Bu herhalde aşikar oldu değil mi? Yani demek ki Türkiye'de de olsan soyuluyorsun... Bu İskoçya'da Glasgow'da da olsan soyuluyorsun arkadaş. Dört kuyumcu. Bir de İskoçya'da kuyumcu ne yapıyor ki? Evet ya İskoçlar sedeye geldiği zaman e, elma çayı, e, kuyum malzemesi ve Al, diş alıp mısın? gidiyorlardı benim hatırladığım kadarıyla. Ay ne yaparsın İskoçya'da aç kalırsa aç, aç, ağaç, açlıktan ölsün. Ne düğün, yani, düğün oluyor, düğün altın ne altın takıyorlar, olur. ne bir şey yapıyorlar. Ne tip şey sattığını bilmiyoruz ki kuyumcunun, fayir. Kuyumcu ne satar? Cumhuriyet altını satar Oktay. Reşit Doğru altını ya. satar. Doğru ya. Bizi onlar ne bağımsızlığı ne... da yok. Ne satacak? Kraliçe altını mı satacak? Valla öyle. Rezillik. Modern sabahlar. Modern sabahlar. En son dansları yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Biraz soluklanmak için mikrofon başında şimdi oturduk. Buyursunlar efendim neler oluyor neler bitiyor. Madem uzay dünyasına girdik oradan e, Hindistan'a da bir uğrayalım. Hmm, Çünkü onlar da uzaya gitti. Hindistan'ın uzay projesi bu en son seyrettiğimiz Gravity'den daha ucuza mal olur evet, Bana mi? da biraz ucuz evet. geldi. 67 milyon dolara çıkmışlar ve ilk uzaya gidişlerinde Mars'a ulaşmışlar. Böyle i̇lk de çıkışımız demiş ya. Ilk, i̇lk çıkar çıkmaz. İlk daha ilk hiçbir ülkenin e, daha önce yapamadığı. Da, ilk başta bir uzayı. Kaptırdılar. Neye? Nasıl? Devam et ya dedi. Yani sırf uzaya çıkmaktan baktı boş. Önü açık. Sonsuz bir boşluk gibi. Halbuki yanlış adediliyor boşluk değil. Yani uzayın boşluk olduğunu iddia eden. Dünyadan daha çok şey var uzayda ya. Uzayda dünyadan daha çok şey var. Gezip görülecek çok şey var. Ama demek ki bir ülkelere fırsat verilse. Bugün bir... Ee, ülke şöyle bana Arnavutluğa bir imkan verirse adamlar belki 200 300 bin liraya şey Jüpiter'e gidecekler çok hep pahalı ama zaten öyle değil midir? İlk elektronik cihazlar çıkınca hep pahalı pahalı çıkıyor. Sonra zaman içerisinde ucuz diyor, doğru. ucuz diyor. Bir tek bu konuda şey var. O yeni çıkan telefon ismini zikredebiliyor muyum bilmiyorum. Vallahi onu çıkış fiyatı ya. yani zikretmem. Onun çıkış fiyatı sabit. Yani sürekli olarak model yenileniyor. Her çıkan yeni model aynı fiyattan çıkıyor. Onun dışında Bak uzay cihazları bilmem ne projeler bilmem neler yok 700 milyon dolar yok 2,5 milyar dolar. ya adam 67 milyon dolara çıkmış her vallahi, şey dahil. Vallahi, vallahi helal olsun her şey dahil ilk denemesinde üstelik. İnsanlı mı? İnsansız. Ha insanlı. İnsansız işte ama insanlı olduğu zaman artıyor şey. Adamlar ama gönderemiyorlar. Yemeği o. şeyi ondan sonra o harcırağı. Harcı onlar arttırıyor. 2 işte. iki, iki tane roketle babam da çıkar. Bundan sonra varsa yoksa nasa değil. Isro. Isro. Isro ıı, şey, Hindistan Uzay Araştırmaları Organizasyonu. Ne bunun neresinde Organizasyon. Hindistan var Isro'nun? Indian, Space. Indian Ay, Space. Indian'da var Research pardon. Research Organization. Bravo. Indian Space Research, Bravo. Research Organization. Bravo Anadolu <gülüyor> seslerinde. Valla helal olsun <gülüyor> iyi öğretmişsiniz bu Anadolu ses. Çünkü ben süper lisede bak nerede bunun Hindistan diyorum. Çünkü biz onu Hindia diye öğrendik. Ya biz Halbuki de İngilizcede h harfi okunmaz. Kolaymış demek yani. Mangalyan şeyin adı. Aracın <gülüyor> adı. Demek ki bunların amaç Sanskritçi. Ne demekmiş Mangalyan? Mars aracı. <gülüyor> Ay! Hakikaten çok ucuza çıkarmışlar ya. Yani bir, böyle hani böyle Hindistan'da arabaları bile, süslüyorlar ya ha, o, böyle el şeyiyle yazılmış bu Hindistan yazılmış. uzay mekiğini gönderdiğinde de sağına soluna yapışmış adamlar 300 kişi birden gönderecek demek <gülüyor> tren gibi düşünerek baya bir seferde 400 kişi gönderdik bayağı da iyi. İnsan da bol ya orada. Ya insan tabii ki ya. Kaynak sınırsız. Başka bir ülkenin bir kişisi ne denk geliyor orantıyla? E, dün... Ama e, onların İngilizce konuşması biraz şey ya. Ben hani Hindistan'ı gitmesine karşısıyım. Şimdi beni de böyle ırkçı pozisyonuna şey yapmayın da. Biraz daha böyle aksansız İngilizce konuşan. Mesela Ege bile gidebilir bence. Yani uzaya sadece Anadolu Lisesi mezunları gönderilecek diye bir şey yok da belki Hindistan'dan giden adam da Hintçe konuşulur, <gülüyor> belki illa. Ne biliyorsunuz? Uzay belki şey... uzayda Hintçe çok şey. Bir, Doğru bilmiştir. yani daha eski do... bir dil sonuçta. O kadar milyon kişi zaten Hintçe konuşuyor. Ben Hintçe çok yaygın değil. Bir de diye aksanlı olan sana aksanlı. Mesela aksanlı aksanlı ona, da bana mı aksanlı? Her, herkesin aksanı konuşuyordur. Kendine mesela yani o adam Tamam abi ben haksızım aksanlı. tamam mı? Ben sonuçta <gülüyor> adamlar hep İngilizce konuşuyor. Ben bir Hintli'nin Hintçe konuştuğunu görmedim. Sonuçta dün Mars'a gitti mi bu Hindistan? Gitti vallahi aracı. Daha doğrusu tam adını söyleyelim. Yeni Hindistan Mars aracı. NASA'nın orada Mars'ta çakılı kalmış aracın yanından da fış fış diye geçmiştir. Böyle toz attırmış. Üstüne. Böyle böyle böyle. Ve ee, dün başbakanları vermiş bu haberi. Hmm. Kim Hindistan başbakanı? Narhenda Modi'ymiş. Ay Narendra. Modi. Modi yaktı bizi Modi diye dolaşıyormuş bir milyar insan. Sayın Modi. Sayın, Sayın başbakan. Vallahi sayın başbakan sayın Modi'ye de bir kez daha bütün ülkesi adına biz de gurur duyduk. Dünya adına gurur Aa, duyduk. Bak o haberi de şeyden başbakan vermiş. Neyi? Yani gravity filminin yapımı için kullanılan 100 milyon dolardan biraz daha az diyerek <gülüyor> o bir daha, daha da böyle yapmış o, Olmamış. Ki <gülüyor> Hint <gülüyor> Film endüstrisi de aynı. çok güçlü Tabii aynı. Bollywood, hayır, hayır. Bollywood diye geçer Bollywood'da da öyle aynı filmin bir Bollywood versiyonuna bak Bir Hollywood versiyonuna, versiyonuna bak. bak İkisinin arasında işte gerçekten Bayağı makap farkı var Yani onda bir gibi ciddi Vallahi bir Valla helal olsun adamlara Biz niye gidemedik ben çok bozuldum Gideceğiz biraz. canım gideceğiz yakında temelli de şey kuruluyor Hiç ya Hiç bahsedilmiyor ondan ya gideceğiz diye Temelli de şey kuruluyor şu ya Şu anda ben bütün işlerin durduğu diye bir şeyim var Neydi? İnancım var Bütün Ülkedeki bütün iş O tip senin söylediğin gibi hani devam ediliyor falan Onlar tamamen durdu şu anda Yok inşaat sektörü benim bahsettiğim Çünkü biz zaten. tek konuya şey yapıyoruz ya Neye? Ülke olarak tek bir konuya odaklanıyoruz Çünkü ülke hepimiz yöntemi re o kadar O kadar <gülüyor> Yani Bazı uzaya ısınıyor. Isınıyor. Doğru, o Ülkemizde doğru. bir fan problemi var Uzaya gitme mesele değil de O uzayın yollarını falan biz yapacağız büyük ihtimalle Betona şey doğacağız ama gitmeyi ilk önce bekliyoruz Yani o şey olarak Toki gezegeni falan çok güzel olur Peki o yol da yapılacak rı mıymış? Havaalanı yolunda gör şeyi <gülüyor> Renkli binaları falan Tabii ki Nasıl i̇şte görmemek Onun gibi bir ki? şey olacağını düşün gezegenin. daha Çok renkli çok güzel çok bence. Çok şık olur ya. Yani. Uzaylılar bakarken bu gezegen nasıl böyle güzel parlıyor diye şey hastası olacaklar. Belki o zaman medeniyetler buluşacak. Peki kapı yapılacak mı Mars'a girerken? 5 Mars tane kapısı olacak. 5 Mars kapısı bak 6 kapı ve Mars kapısı diye 2 tane kapı <gülüyor> <yapılacak> <gülüyor> bu gezegenin. Yani bence her tarafı gezegenin şeyle yani şimdi. Çünkü, çünkü Mars'ta zor faer yani bak. nereden gireceği belli değil ki hani yani. Sıfır gezegen ya. Evet. Sıfır alıyorsun gezegeni. Tamam bir medeniyet falan yok benim bildiğim kadarıyla. Ya da kendine göre bir medeniyeti var yine. Yani de. kendine göre bir şey vardır. Abi seç bölgeni tamam, tamam. mı? Tamam. Tak tak tak tak tak. Kaç kapı koyacaksın? 3-5. Oradan şey. bir an, Yani başlangıçta koy. Şimdi koyduğun zaman. Şey, şey olmuyor Sonradan yani. Sonradan koyma diyor. En başta koyduğun. En başta. Bir de sur yap. kapı Çünkü kapı olması için. Niye kapıdan geçiyorsun? Çevresinde sur, olma, olduğu, Çevresinde için. sur olduğu için. Veya hendek kaç benim aklıma şu anda sesli düşünüyorum. Ben surdan yanayım. Yokta yani hendek sen, de güzel oluyor. Su doldursun böyle küçük böyle nilüferler koyulur. Niliferler turlar tekni koyulur. turları. Ama ben böyle surlar ve sarmaşıklarla. Bana da biraz hendek mantıklı geldi. Yani sur çünkü kapatır şehri. Hocam isterseniz hem sur hem hendek biraz da ahşap kullanırım ben. Tik mi? Sıcak bir ortam yaratır. Tabii su olduğu için tik. Çünkü aslında benim yani ucuza çıksın istiyorsan ben direkt sana e, çam önereceğim ama... <gülüyor> İsterseniz Yok kalıcı bir şey olsun göre kalıcı bir şey istiyorsanız Tik ya da irek olsun <gülüyor> Yani bakımı zor ama yani en azından da değer Şık oluyor, doğru. Sonuçta sıfırdan bir medeniyet kuruyorsun O zaman tamam onu da yaptık O zaman o kapıları koyduğun zaman var ya Al işte cincik gibi ya Ben sana Fakat söyleyeyim 67 valla. milyon dolardan bile daha düşük şeye mal olur bu bahsettiğin şey Küçük bir medeniyet düşünüyorsunuz herhalde kompakt Hayır büyük büyükçe canım Yani, yani, yani Sümerler tipi bir şey mi? Başka bir örnek daha verirsen <gülüyor> Yani Sümerler <gülüyor> Hidid mesela yani Asur. bir şeyi anlamadım ben Şimdi gezegen sıfır olduğu için evet. biz insan olarak baştan başlıyormuş gibi mi yapacağız e canım, hemen da. gidip 21. yüzyıl değil de orada sanki binlerce yıllık başla, canım, yani illa sen mesela 15-20 yıllık insanlık şey varsa medeniyet ilk önce hani höyük, var. Höyük mü şey olacak gezegene ilk höyük. gidenler 20 yıl bir höyükte yaşayacak hızlandırılmış bile Tabii olsa hızlandırılmış yaparsın işte 2 hafta hüyük Efendim söyleyeyim yazının temsili olarak canlandırılması, yazının bulunması falan filan. Ya istiyorsan öyle yapma şey gibi. Herkes ya. mi bilecek peki bunu yoksa bir tek sen mi? Bileceksin. Ya herkes bilecek. Herkes ya. okuma yazma biliyor kimse yaz. Daha daha izin verilmedi falan. Daha mı değil, hocam? daha değil. Ya öyle değil, sıfırdan değil tabii ki de yani yapıyorsan. Ben doğru. sana dün bir hayalimi anlatmıştım ya ge. Bu... Ayh diye başlayan bir tane bunun konuşması vardı. Bunun dediğim Oktay Demirci'nin <gülüyor> hangi hayali hayalin Oktay? Şavurma hayali. <gülüyor> <gülüyor> hayır, üç yaşında görünüyorsun Hı -hı. ama şu andaki e, tecrübene ve zekana ve yeteneklerine sahip. o yalnız akıttan çok güzel mor artırsın. Dışarıdan gelen mede uzaylılar geliyor. Bunlar çok ilkel falan diyorlar sana. Halbuki her şeyi biliyorsun yani. Benim öyle bir hayalim var Hayır Yani uzaylılar gelecek diye değil de Hak edeme, şey Sonra şakala şaka değil mi ortaya çıkacak? Yok çıkmayacaksın. Aa, öyle, takılacaksın. öyle takılacaksın. Biraz sıkıcı olabilir tabii. Kukla falan gideceksin <gülüyor> tekrar. Şey diyecek uzaylar sana. Uzaylara uzaylılar değil mi? bu adamın Uzay yok. Adam yok, ya. yok. Dünya, ya. dünya şeyinden. Dünya hayatı. Ya yani orada da işte bu dünya, şey, öbür dünya diye geçen. her şeyi bir seferde anlamış numarası da yapabilirsin. Çok zeki olduğunu göstermek için. Ya da sazanlar gibi. Bu harfler hep aynı sırada mı? Yani A B falan. Ben nasıl bileceğim bunu? Tabii o hep bir sırada sana ezberletecek falan. Götürürler herhalde değil mi seni öyle bir şey olsan dört yaş, yaşında olsan mesela Faizan, götürürler o Biraz oktan. daha boyunuzun yesin. Dört <gülüyor> dört diye düşün. Götürürler, götürürler. Nereye götürüyorlar ya? Ne bileyim bir, bir garip o çocuk diye. <gülüyor> Çocukta bir onzarlık <huzurluk> var. <gülüyor> <gülüyor> Laf sokuyor falan, bir şey yapıyor falan diye. Ne e? oldu? Kafan karıştı değil mi? Uzaya gitmekten Vallahi daha cazip ben bu. de evet baya bir içim şey oldu yani kafamı karıştırdınız. Demek ki esas hedefimiz uzay değil çocukluğumuza dönmekmişti. miydi? <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyot <Gülüyor> burası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Yeni bir saattir hepinizle bir kez daha günaydın diyelim Esprilerle, şakalarla, taklalarla devam edelim Teşekkür ediyorum takla efektleri için çok değerli dostlarım Hipster, Roktay, Demirci ve Babyface, Ege Kayacan Bunları Merhaba. lütfen kafanızda iyice kazıyın her yerde kullanın e, çünkü e, bunlar kullanıldıkça güzel. Bunlar dedim lakap değil bunlar artık sizin birer kişiliğinizin yansıması. Zaten yıllarca insanlar bizi baby face yani beni baby face Hı. diye çağırdılar. Evet. Nerede bizim baby face? <gülüyor> yani bu kadar oturur. Hele ki gözlüklerine ayrı bir baby face'lik kazandın onu da neyin gözlük takıyorsun Ege bu ara? Ben hiçbir şeyi göremediğimi yeni anladım. O 40 yaşın etkileri erkenden Hakikaten, kendine pardon baş verdi. Yani şuradaki birkaç ay kaldı direne direne geldin ama birkaç ay kala bütün her tarafın pörtlemeye başladı. Yani bazı şeylerin yazı olduğunu anlayacak kadar iyi gözlerim. O derece. Ama yazının içeriğini falan anlıyor. Yani nerede yazdığı. Okuyor e. musun Ege sen? <gülüyor> <gülüyor> Beşe gidiyormuş. <gülüyor> ne okuyorsun? En son ne okuyorsun? Biraz bize anlatır mısın? Hobilerinden bahsedin. Seni daha yakından Coğrafi tanımak kitabımı istiyoruz. kitabımı okuyorum tekrar. Ben başa döndüm. Yani şu anda yeni bilgi değil eski bilgilerimi tazeleme. Üstüne bir çalışma yapıyorum. Çok güzel. Ee, coğrafyaya. Refresh dediğimiz hadise. Şu anda adese. coğrafyadayım. Ne, neredesiniz? Mesela coğrafyada? Ankara, Bozkır. Bozkır çok güzel. Ee, Atteniz, Maki. Hayvancılık. Da Bunları öğreniyoruz. İşte Linyit. Kok. Linyit dedi. Kok dedi. Oktay senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yo bence çok geniş kapsamlı bir konuşma yaptı. <Gülüyor> Gerçekten resmen haykırdın. Ve biz de seni ellerimiz patlayıncaya kadar alkışlamış kabul et bizi. Ee, <gülüyor> tamam, o zaman şöyle Benim dünyada en büyük cahilliklerimden bir tanesi bazı ülkelerin başkentlerini hiç bilmem ve o, o konular açıldığında o kadar ustaca yani herhalde bir 30 yıldır falan bu konuda e, geliştirdiği ne, bir şey var. Nereyi bilmiyorsun mesela İsviçrenin başkenti. Bazılarını biliyorum, bazılarını bilmiyorum. Bu kadar sızımlayacak çalıştığın noktalardan biri bu mu? Mesela İsviçre'nin başkenti. Sessizleşiyorum bir şey yapıyorum. Başka Yo, bir konu, insanları sessiz... bir şey Oğlum, Uçak falan mı? İsviçre'nin başkentini söylesene İsviçre'nin başkenti. E Söyle abi, Zürih mi? şey yapıyorsun ya? Zürih mi? Züri. Zürih diyorsun. Oktay bu, buyurun bir... efendim fay. buyur edenleri çok İsviçre'nin başkenti neresi? ben Lozan diyesim geldi nedense ki Lozan'da yani hmm. madem nerede? herkes bir şey söylüyor ben de Alp Dağları diyorum o zaman Alp Dağları bana mantıklı geldi bana da mantıklı geldi abi çünkü en yüce yerler orası ben ben ben Ben mi? ben diye geçerli <gülüyor> senin başkenti bak çok üstüme geldiniz <gülüyor> ortaya çıktı. valla halde bir şey olsaydı ben burada hemen bilgisayara dönerdim falan filan en hayatta en ayrı olduğum konu Başka nereyi bilmiyorum? Arnavutluğun başkenti. Onu biliyordur canım. Sen hatta. biliyorsun Arnavut kökenlisin bir taraftan da. Biliyor musun bilmiyorsunuz. Belki sana bir ülkesin oluyordu. Öğren bilmiyorsan da. Ee, Tiran mıydı? Tiran mıydı mıydı diye bir şey yok. Emin ol kendinden. Bilginin arkasından. olmamış. <gülüyor> <imkan> yok. <gülüyor> Sen niye başkentleri bilmiyorum diye bir şey söyledin. Peki Lüksanburg. Bilmiyorum. başkenti. <gülüyor> Lüksemburg'un başkenti Lüksemburg muydu? Bak. Mıydı ile erif ders geçiyor ya Bileme, Bilemediklerinde de öyle Çünkü çoğu ülkenin şeyi... Aynavutluğun ne ya? Tiran Tiran doğru değil mi? Tiran, Tiran doğru, doğru Niye peki doğruyu söylediğim <gülüyor> zaman da bir, bir tebrik bir şey olmuyor Sanki onu bilmek mecburiymiş gibi Lan elinin altında bilgisayar var gir halkı şebetliğine bildin Allah Allah Onu da Allah. söyleyelim de azar yemeyelim falan Yani hayret bir şey ya Ondan sonra bir suçlu konumuna bir yer daha soracağım Onu da bilirsen ha, o, Sorma işte artık Yeter <gülüyor> dinleyicilerimiz de dinliyor programı <gülüyor> Aa doğru ya biz kendi aramızda Vallahi şey, sohbet. Neyse ülkeler ülkeler dedin Fransa o zaman ee, Benim dediğin... işte bu bazı şeyler kafam almayacak diye Kapatmam Geçen gün birisine daha itiraf ettim Senin telefonunu da ezbere bilmiyorum ya ben evet. Benim artık onu Kafama sokmamın imkanı yok Ben sokarım kafana Diyor, vura, vura, sokamadım. <gülüyor> Çünkü senin telefonun kontörlü hattı ve ben kontrollü hattı ezberlemeyi kendime yediremedim. Ulan 1500 sene önceki hadiseyi ısıtıp <gülüyor> insanın konur mu? Kimse kusura bakmasın. Yemin ediyorum gideceğim bağlı olduğum abone şeyinden alacağım geleceğim sana hattımın şeyini. Yeni bir telefon al hemen ezberleyeyim ilk günden. Numara mı? Evet. Kolay bir numaramı istersin yoksa hiç fark etmez canım yani sonuçta en pis en şey sonuçta alacağım. en iyi arkadaşlarımın telefonunu benim ezbere bilmem lazım oktankini... tabii ki kontörsüz olursa <gülüyor> oktankini biliyor musun tabii canım yazıklar olsun ya ayrımcı ayrımcı biliyor musun burççu musun oğlum sen buala Ali'nin mesela her sene bir formu var Bürge dolduruyor işte onu okuldan kim alabilir diye kim anne alabilir? baba dışında <gülüyor> hep okta çünkü orada numarasını yazmak lazım. Oktay'cını ezbere söylüyorum. Niye bana kadar... söylemiyorsun abi? Yarın bir gün bana telefon etseler Ali'nin okulundan. Efendim benim öyle bir sorumluluğum yok diyeceğim. Niye bana söylemiyorsun öyle bir imza attığını? Senin telefonunu ezbere bildiğim için. Bana söylemiyorsun. <gülüyor> Ondan mı? Neden yazdı demiyorum. Senin üstünde böyle bir bana şey var. Bana hiç vallahi şimdi öğreniyorum. İyi ki söyle sen bu konuyu. Sana söylesem sen gideceksin faile diyeceksin abi. E... <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey olursa bazen sen gidersin, bazen bana bir şey söylenmedi diyecek oradan gerilmiyorucak. Valla yani. ne yalan söyleyeyim, söylerim yani. <gülüyor> doğru <gülüyor> doğru <gülüyor> düşündün mü? Beni Okta'ya karşı niye mağcupa? Yani ben sanki güvenilmez. ya yani gerçek böyle bir şey var. Çocuk okul şey yok Hayır, ben Tabii, benim yok yok, değil. Okul masraflarını ben karşıladım lan. Okuldan almayı da bir zahmetsiz halledi verin yani. Doğru. Bu herif servis... her sene benden servis parası aldığı altında binlerce euroyu alırken doğru. benim sesim çıkmıyorsa bir zahmet Okta. Ben niye sana sinirlendim? Okul eurolu olduğu için. Yani şunu da söyleyeyim ben Oktay yerine Fahir'in almasını tercih ederdim de Telefonu ezbere bilmediğimden Vay be Niye şimdi durup dururken benim Ulan sesimi incelttiriyorsun bir... ya Bu adam var ya ayrımcı Bildiğin ayrılıkçı ayr Ayrılıkçı da değil ya aramıza ha. şey yani Berilleyim ben... ben Beraber yaşamayı öğrenmeliyiz Fahir <gülüyor> Çok güzel söyledin yani o kadar. Öyle, Şu anda öyle. çok sinirliyim. <gülüyor> Yemin ediyorum çok sinirliyim ya. Vallahi çok sinirliyim ya. Ben senin tersim hattını ezbere biliyordum Faye. Ne zaman ki tersimi rahatlıkla söyleyebiliyorsun. Çünkü bitmiş bir şeyin artık diyorsun geçmiş gün. Çünkü ne zaman bir şeye, şeye O da ben bile hatırlamıyorum ya. Ya ben de unuttum canım da. O zamanlar ezbere biliyordum tersim hattını Sağ ol, Vallahi iyi ki varsın. Sonra kontrolleye geçince bu adam yarın öbür gün normal bir hatta geçer. O zaman ezberledi mi? Ne kontrolleye geçtim ben? Niye kontrolüye geçtim? Genç olduğun için, bir de telsim borçları yüzünden <gülüyor> şaşırmıştım. Hatırladığım kadarıyla o dönemde. <gülüyor> Askerden döndükten sonra mı? Hayır, Vay. askerde almıştım ya askerde. Askerde mi bu numarayı almıştın? Askerde aldım bu numarayı tabi. Elimi böyle birleştirttirdiniz bana da şu yaşımda böyle Fendi, böyle O Feridin düz aç kasedini gördüğümüz zaman hiçbir şeyin eskisi gibi Hayır. olacağını anlamıştık biz zaten. Yani. Hayır, o da değil. Ankara'ya geldim de çok kısa bir süren vardı. Ya da hı hı. Bir şey, çok kısa bir sürede hat almam gerekiyordu. Elini öyle yapma Fahim. E i̇şte o tamam bak hepsi beni haklı çıkarıyor. Şey kısa yersiniz. bir sürede geçici bir şey almam gerekiyordu. Kısa falan. sürede geçici diye almadım. En kısa sürede çıkan oydu hemen kimliğini verip şey yapıyordun. Paranı veriyordun. Kimlik nerede? Aha duydun kimlik. Lap diye veriyorlardı. Ondan aldım sen ben durumum yok diye benim gelip geçici bir heves olduğunu düşünüyorum Ben de zannettim döndükten sonra da normal faturalı hatta o, geçeceksin. Kafanın içinde milyonlarca gereksiz bilgi var. Bir tane... <gülüyor> Kaç hane olduğunu şimdi istersen Faiz ben 10 şey mi bir şey söyleyeceğim ya, hatları değiştirelim sinirde hazım dönüyor da sen bu kadar ya. sinirlenme ya. hatları değiştirelim yazık yere yazacağım hem senin ya. telefonunu bilmiş olur doğru bu, bakma bunun intikamı çok ağır olacak birkaç güne kadar Ankara'daki da... bütün umumi tuvaletleri senin yazacağım şikayet edeceğim <gülüyor> <gülüyor> anlamında en korktuğum şey <gülüyor> başıma geliyor galiba neydi o bundan sonrasını sen düşün aslanım numara yazacak pistarı... mı yazacaksın yazacağım abi Etrafa bel fıtığı da yazacağım Görürüz bakalım o bel fıtığı numaraları sana aşina gelmiyor Bir yazsan aslında mı? bel fıtığı diye ben onu da ezbere Çünkü bel fıtığını da ezbere biliyorum Allah seni kahretmesin <gülüyor> e mi Yani bir insan hem bir şeyi Çok güzel toparladın Ege de evet, de Sıvımasını niye yapıyorsun ya, ya? Bel fıtığını ne bileceğim ya Tanımadığım etmediğim adamın numarasını niye Tanıdığın, ezbere Tanıdığın ettiğin adamların numarasını çok iyi biliyorsun da Bir eksik kalan bel fıtığı olsun Tamam Başka ben bir numarayı biliyor musun ezbere Ege Aspava özel bir kebapçı olan kebapçı başkasında sponsorumuzun numarasını biliyorduk. şey o yine 7 şey bir tane de 3 tane cep telefonundan bahsediyorum. 10'lu. Yani failin rahatlayacağı ya da alınabileceği bir şey Şimdi soruyorum. Şimdi benim ilk telefonum da isim göstermediği için o zamanlar ben olay, olaylar olaylar ne O dönem Anlatıyor. çok numara ezberlemiştim. İlk telefonun şey göstermiyordu. Evet. telefon tarihinde öyle bir şey yok. Bar valla. Adını göstermeyen telefon Şimdi piyasada mı? kalmadığından söyleyebiliriz herhalde değil mi? Panosani'nin cep telefonlarının böyle arayan numaranın ismini göstermemek. Numarayı gösteriyordu, ismi göstermiyordu. Mes o dönem ben numaradan herkese ezberlemiştim. Mesaj atabiliyor muydun? Mesaj atma özelliği vardı. Ulan ve... mesaj atabilen bir şey nasıl ismi göstermez? Bak. Yakalandım <gülüyor> <Üzür> diyorum. <gülüyor> Yakalandım. Şu numaradan mesela, mesela senin Telsim numarandan mesaj geldi diyordu. Ben hemen Telsim'den anlıyordum senin olduğunu. Sağol çok teşekkür ederim. O dönem zaten Telsim'den bayağı... iki kişi var. Hayatım. Bir sen varsın. Sen olmuş. Aradı gene bizim Telsim'i diyordum. Sen olmuş 2015. Telsim nerede bu kadar telaffuz edildi? Vallahi bilmiyorum. Cem, Cem Uzağ'ın evinde bu kadar konuşulmuyor <gülüyor> ya. Telsim o Telsim'i <gülüyor> batırma sallettim. <gülüyor> Daha yani. ezberleyeceğim ya. 2015. Yılındaki hedeflerimden biri bu olacak. 3 ay sonra 3 yaşını... <gülüyor> ay sonra başlıyor. Onu da erteledi ya. Hepitobeyi ezberleyeceği 10 adet rakamı yan yana gelmesinden mütevelli. TC kimlik onu biliyor musun? Hayır sadece şey değil işte 7 tane oktayın 7 tane numarası var. Senin bir de kontörlü olduğunu hatırlamam lazım. Yani bir, bir ekstra bir rakamlar bir şeyler. Ha baştaki 3'ü de üç tane. O zaman ilk ikisini de atıyorum. 8 rakama bağlı 9 rakama bağlayalım bunu. Tamam iyi. 2015'te seni arayacağım. Fahir ezberden aradım diye. Vallahi o zaman. Hem de başka bir numaradan arayacağım. Birinin telefonunu alıp seni şu ayrı aramam lazım. Seni şu anda Roland'iye aldım. Yani. Roland'iye aldım. aldım. Ne zaman ki beni Roland'iye. Roland'iye. Ben alalım benneyi. Fahir. <gülüyor> <gülüyor> Sizin rahatsızsınız. Ne numara ezberleyemiyorum. Roland'iye alın. Bak Fahir senin şimdi dönemlerinden bir şarkı. 0542 diye hatırlıyorum onu Ne kadar güzeldi ya. Bir arayalım bakalım kime geçti o numara. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Tatlı tatlı rakın roller 9.32 oldu saatimiz. Modern sabahlardan bir kez daha günaydın sevgili sanat severler cuma sabahındayız ama hafta sonunda üşüyecek miyiz, ısınacak mıyız onun telaşından. Hafta sonunun gelmesine sevinemiyoruz bile. Vallahi sevinmeyin. Donacağız, donacağız, donacağız. Bunun müjdesini de vermişken yani sapık gibi oluyorum da. Gerçekten de... E soğuk mu? <gülüyor> Vallahi soğuk. Soğuk. Çok soğuk daha da soğuk Olacak ee, Türkiye'nin batısından itibaren giriş yapan ee, Soğuk hava iç doğu Oradan dümdüz devam ediyor Benim anladığım kadarıyla Önüne gelene, gelene dümdüz dondurup, gidiyor dondurup Sıcaklık 10 derece düşecek ee, Daha ne düşecek ya 15-20 hiç acımayacak e, Efendim biz Batı Karadeniz'iz Orta Karadeniz'iz Yok kurtarır yok Siz de donacaksınız Türkiye bir buzul devrine girmenin arifesinde doğalgaza da zam Yeni Türkiye çok soğuk ya. Yeni Türkiye biraz serin, soğuk değil de kıyılarda yağmurla birlikte fırtına olacak. Pazar günü kıyı Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu dışında ülke genelinde sağanak yağış var. Aman bu yağmurlarda ne oldu? Londra'ya döndük diyenler varsa buyursun dönsünler. Hiçbir Aman, sıkıntı yok ama söz vermeyin bu soğuk havalarda. Vallahi... "Kış gelsin artık." diyenleri salalım. En öne onları salalım işte. Vallahi en önden onlar gidecek. Pazar günü İstanbul 17, Ankara 14, İzmir yalnız ve yalnız 22 derece. Aman Antalya'da ne oluyor diyenlere de müjdemiz var. 24 derecelik bir hava ...sıcaklığı ilan sizleri bekliyor olacak. Bu arada bayram tatili netleşti. Ne? Heh. Ee, bayram tatili konuşuyoruz. Acıma yapıldı. Şeye çevirdik ya. Müjdeler olsun. Aa, hakikaten yani bir sevinç, bir sevinç, bir sevinç. Yani hepimiz şey olduk ya. Delirdik. Ne yapacağımızı şaşırdık. 16 güne çıkaracaklar diye bir şey vardı. <gülüyor> Ultra köprü tatil, bir içluk yedir tatili. 3 Ekim'de başlıyor. Yani Cuma günü de e, şey. Cuma günü de yarısını tatil, vermişler. İdari izinli sayılacak eee şeyde de kamuda çalışanlar ee, ve 5 gün. Özelde çalışanlar. 5 gün mü? 5 gün işte yarım günü oradan sayınca. Toplamda 5 gün. Egecim cuma 1, cumartesi 2. Cumartesi 1 değil mi? 1 2 3 4 1 de burada var. 5. Bu da burada kalmış. 4.5'tan 5 yani. 5 gün evet. 5 gün sayılacak kanat kullanmış orada devlet. buçuktan 5 gün şey oldu ya zayıf oldu. Yine Ankara boşalır mı acaba bu 5 gün yoksa cumartesi pazara denk için sıcak yerlere belki ne oldu. Sıcak yerlerin ümidiyle göç edenler var duyduk e, efendim. Biz Çeşme'ye gidelim. Biz şuralara gidelim. Buralara gidelim. Orada onları sadece ve sadece <gülüyor> 17 derecelik bir hava sıcaklığı bekliyor olacak ve biz de onlara gülerek bakacağız. Paramız evet. da cebimizde kaldı deriz. <gülüyor> Burada üşüdük. Paramız da cebimizde kaldı. Valla bayramda da bir beklentiniz olmasın. E yani beklentiniz 4,5 günlük tatil. Yani taş attığınızda kolunuz mu yoruldu? Tatil gözüyle de bakmayın artık bayramlara değil mi Oktay? Tabii ki. Evet. Bu arada kurban alımlarında mezura kullanımı da gündeme girdi. Mu? Mezura. Yani mezura mu? Mezura. Nasıl mezurayla boynuzu mu ölçüyorlar? Kurban alırken boynuza göre mi alıyorsunuz? Efendim bu... <gülüyor> Koçu mesela. Sen hiç kurban alımında Bulundum. veya satımında bulundun mu? Hı hı. Ama böyle elinde e, portakal suyuyla böyle etrafa bakarak. burada kokuyor ya falan diye değil yani. Bildiğin hani böyle alırsın hayvanı şöyle postundan tutarsın bir kaldırırsın tartarsın. O almak yalnız bu almada bulunmak değil o. Almada bulunmak. O senin dediğin almak. Yanından arabayla geçmeye almada bulunmak. Değil. Yo valla hepsinde oldum ben. Valla de. Hepsinde <gülüyor> Hatta bulunum. Hatta çok güzel benim şey yıkamışlığım var şey yıkamışlın. Ne derler? Bağırsak yıkamışlığın var. Ege aman ne yaptın? Hortuma takarak. Seni çılgın. Gene de bak orada da yaratıcılığını kullanmış. Hortuma takıp. Bunu nasıl yıkayabilirim? Nasıl yıkayabilirim? Hortuma, hortuma takar. Yani musluğa takıp hortum gibi Hı. bahçe suluyarak. O da zaten son oldu. Bunu artık götürmeyebiliriz. O da bir noktaya kadar. Ozy evet. kutluğunda bir Neyle mezura ile neyi ölçüyoruz? Boyunu mu ölçüyoruz? Evet, Yok işte göz çevresini ölçüyorsun. Mesela yani bir hayvan olsaydın sen kurbanlık Hı -hı. bir hayvan olsaydın orada mezuları... pazularımı ölçtürdün tamam sen gene pazularını ölçtür <gülüyor> şu yaşa geldim paz... beni beni alın diye mi beni almayın diye mi çünkü son belli yani Ege, bir şey söyleyeyim üçümüz şu anda kurbanlık olsaydık var ya aramızdan bir tek sen yırttıydın niyeymiş efendim valla yırtardın ha belki beni de besi hayvanı olarak alırlardı Besini... beni yaşlı diye almazlardı ya herhalde seni... seni alırlar. Fazıl seni sen geldim. Ben sana söyleyeyim. Sıkı bunun eti sıkı. Sıkı kekikle beslenmiş <gülüyor> bu diye. Çok şükür. Daha kekik yiyor. <gülüyor> Daha kekikim. <gülüyor> Ne bileyim ben biraz Daha şey ya ve biraz da yoğurt yedirdik biz buna. Acayip güzel oldu eti marinelendi. <gülüyor> Alın bunu kesin direkt ızgaraya koyun. Sen de kafanı çevirip öyle konuşanları şöyle... Büyük baş mı küçük baş mı olarak hayal edelim? Ben kendimi küçük başı olarak düşündüm. Kafanı, kafanı, kafanı çevirip şey diye söylerdin sen. Her gün onda yatıyorum efendim. <gülüyor> sıkılığımı ona borçluyum. Beyazlar da var ya. Benim hep ben yaşlı görünürdüm. Ama yok bence hayvan olduğunu düşün. Bakayım o kadar seni bir hayvan olarak düşün. Kınalı mı derlerdi? Ne derler öyle... Öyle bir isim de şey yapayım. İşte şey benekli benekli. Ne beneklisi ya? Ya paçalı mı diyorlar? Yok, yamalı mı denir? O hayvanda iki renk var. Hepsine denir. Hepsine denir. Neyse demek istiyorsan öyle de Ege yamalı mı denir şey? Ben Oktay kanalı diye çağıracağım <gülüyor> Oktay. <'yım>. O da <gülüyor> seni. Ben de seni gözlüklü <gülüyor> diye çağıracağım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Tepe bak. Gözlüklü kaça. Niye biliriz? <gülüyor> Gözlüklüyü yakalayın görürsünüz. Mezura şey yapıyorsun ya. Göz çevresini ölçüyorsun. Ona göre kilosuna bakacaksın. Mesela bazılarına. Yani göz çevresi mesela şey. Atıyorum. Senin göz çevren kaç oktay? Bilmiyorum ki. Aa. İnsan hiç göz çevresi. herhalde. <gülüyor> Sen göz çevreni biliyor musun? De. De ne ya? Sütken şey ne bilmiyorum yani. Hiç ben ölçmüyorum kendimi. Ortaokuldan. Ne de. ölç? Orta da belli yerlerini <gülüyor> ölçtük yani. Hiç mi ölçmediniz? Ya da ölçtürmediniz. Hani insanın kendi göz çevresini ölçmesi... Bir kere ben köle pazarında şey yapmıştım. <gülüyor> Harçlığımı çıkarmak için üniversite. Orada da boyumu ölçmüşlerdi sadece. Aa anladım Nerede ya. Nerede köle pazar Ankara'da? <gülüyor> Saman pazarında. At pazarının hemen yanında. Böyle bir underground bir mekanda. Zaten kısa süre sürdü kısa sürede de kapandı Hayır soru havada kalmasın çünkü ikimiz de cevaplayamadık Senin göğüs çevren kaç kuzum? <gülüyor> Vallahi benim göğüs çevrem de fena değil En son ne bilmiyorum da böyle Biliyorsundur biliyorsundur 110, 110 mu? 117'ler O zaman benim en az 120 vardır Yani benim daha, de 180 falandır 180 <gülüyor> Egenim de 180 190'dır 180, Hatta 98 2000'de o, o daraca gidebilir Her şey sayılıyor değil mi göğüs çevresinde? Her şey dediğin göğüste bir memeler var benim bildiğim her şey dediğim ne bileyim yani nereden geçiyor? Tam buralar koltuk e, altına, altlarından, mı? koltuk altlarından işte He. kendinize şey yaptıracaksınız, strapless bluz yaptıracaksınız, terziye gittiniz ne yaptı? Hiçti. Hiç kendinize gömlek falan da mı yaptırmadınız bey muhtera? Ben bir kere düğün için bir elbise yaptırmıştım <gülüyor> Ama o çok o abi, oldu abiyeydi. ta askerden önce O da abiyeydi galiba o olur, Onu bilmiyorum sonra olur mu olmaz mı Onu da ölçülerini almadım yani Terziye gömlek diktirecekmiş gibi kendimi ölçtüreyim Şu küçük kağıda yazar mısınız Ben de onu götürüyüm Gerçi sen numara ezberleyemiyordun Ege pardon <gülüyor> Hayır ölçü tırnak ayeti Valla oh be Kağıda yazdıracağım sen, zaten Bu da zayıflak sokmadı hiç tat vermiyor ya bu kadar, yani. bu kadar zayıf ki yani aslında kuvvetli bir hale geliyor. Yani işte mesela işte 110 santimse göğüs çevresi evet. senin hı hı. işte orada işte kaç kilo olman gerektiği şeyde teferruatlı olarak çıktı. Bu hayvanın en az işte 50 kilo olması lazım. Ama bir baktın bacak boyu da önemli değil mi orada fay? Tabi ince uzun zarif bacaklar makbuldür kurbanlık hayvanda. Hayır göğüs çevresini bir şeyle çarpmak için. Yani mesela kısa kısa bacaklı bir hayvan düşün, göğsü böyle bir şey böyle Buz, sıkı gibi. Ondan sonra bir de uzun yere yakın diyorsun. Bacaklı ağırlık merkezi. Ağırlıkta şey olmaz mı? Etkili olur. o pek sabah sabah bir ağırlık merkezinden diyor programda. <gülüyor> Ay ne hakimmişiz gibi yani o hakim olsak gene bir bir cümlesin ne demek devam. hakim değiliz ya? Ağırlık merkezine tabii ki hakimsin ki bugün ayaktasın. Doğru. O da doğru. <gülüyor> Kuzey Kutbundaki hızlı erime failes benden hiç umudu kesmedim. Ben kendim kendimden <gülüyor> umudu kestiğim zamanlarda bile Kuzey Kutbu diyordum. Okta Kuzey Kutbu. Cümle tamamlanmadı. Ya, ondan. ondan evet. Kuzey Kutbundaki hızlı erime'nin korkulacak düzeye ulaştığı e, raporlar tarafından gözler önüne serilmiş. Ya acaba bu piyasada gezen buzcular var ya. Hani yaz aylarında. Eşekleri yukarıdan dağdan getirdik. Yok ya buzuk, böyle buz satanlar mı? Acaba? E, Mezar bizdeki Ejo gibi böyle buz satanlar. Acaba bunlar hiç şey yapmadan direkt buraya mı dadanıyorlar? Çünkü yaz aylarında bu kadar sıcak olduğu dönemde bunların gitmesi azalması. Allah kuzey kutun buz kalmamış. Öyle söyleyeyim ben. Daha net Tek ifade. Tek esprisi olan buzlar yok mu artık? Yok. 3 milyon metrekare e, alan kaplayan kuzey kutbuyla ilgili bir açıklama yapmış Nathan Kurt kendisini ee, nereden tanıyoruz Nathan Kurtz benim ortaokuldan bir arkadaşım vardı ona benziyor da hmm, çalışıyor şu anda hmm. ama her gün gitmiyormuş böyle bazen anladım e, bugüne dek Amerika'nın üçte biri oranında Birleşik Amerika'nın yani üçte 1'i oranında bir alanın eriyip yok olduğuna dikkat çekmiş yani bu bu da e, sebebi ne olabilir işte yıllardır söylediğimiz ne sınma küresel iklim değişikliği aslında e, ve de demiş bu yeni bir şey açılacağını söylüyorlar. Uzmanlar. Ne? E, deniz trafiği Kuzey Kutb Kutbu'na yönelecek. Gemiler Afrika ve Süveyş kanalından dolaşmayacak. E, petrole ulaşmak balıkçılık aslında daha Gany, kolay olacak. Gany, Gany i̇yi evet. olmuş o zaman. Ama bu da ne kapitalizme yarayacak sadece. Çuprayı kaçtan yiyecekler? Oraya güzel balık çiftlikleri falan da kurarız abi. Misty Bayağı bari, iyi olur ya. Somon. Biraz da serin olur oranın suyu, güzel olur. Yağlı S yağlı olur balıklar. Evet, oranın suyu biraz serin zaten. Tabii canım o böyle sıkı sıkı balıklar gelir. Oh, çok güzel ızgarası olur yemin ediyorum. Balık sezonu da artık böyle yazın falan şey olmaz. Çünkü Kuzey Kutbu'nda... Dört mevsim. Av, me av yasağı yok. Bundan sonra 7-24 balığa doyacaksınız. E ne olacak? Bünyeye giren fosfor da bir süre sonra etkisini göreceğiz. Vallahi yemin ediyorum öyle bir balık yiyeceğiz ki... ...gece ışığı kapattığımız zaman hepimiz cayır cayır yana cayız. Yani o mide yanmasından bahsediyorum. Hakikaten müjdeleri müjde ekliyoruz ya. Ama kutup, kutup ayıları. Onu onlar düşünecekti. Onlar da bir de. Ben sana söyleyeyim kutup ayıları da böyle. O... Fok balıkları. Fok, penguenler. Fok balıkları. Fok balıkları gelsin Akdeniz foklarıyla takılsınlar. Mis gibi suda yüzüyor hayvan. Peng onlar, onlar, onlara çok sıcak bu suya giremiyoruz biz buraya. Bir de çakıl bakıyor Açıklara derler. Açıklarına gidebilirler. Canım ben. Ankara Hayvanat Bahçesi'nde de penguenler var. Sonuçta onlara da bir yatacak yani koca dünya bilmem kaç milyon penguene mi bakamayacak ya da gitsinler güney kutbuna egeciğim sen de niye sürüyorsun hayvanları ya illa kutup diyorsa e canım kutup mutup orada takılacaklar güzel yani... kutup ayrı güney, güney kutup. kutup ayrı Hayır. bir de yani artık çift kutuplu bir dünya kalmaması da beni şey yapıyor Kutupların ortadan bir tane kutup olsun yatar bir şey soracağım Oktay. Vallahi hiç de güzel bir haber değilmiş. Hiç yani mi? tamam yeni yollar açılıyor falan ama yeni yollar açılıyor ama bazı şeyler bitiyor, bazı şeyler başlıyor. Biraz büyükmüş ya Amerika Birleşik Devletleri'nin 3'te 1 kadar buzun erimesi. İşte anlayacağımız dilde konuşmuş Nate'in. Yani bir futbol sahasının kaç katı ediyor? Ölçüde hmm. hesaplı ben kaç. Ama hangi futbol sahasını baz Mesela Amerika Amerikan TT, DC, Ar Amerika TT Arena sahası. mı ne bileyim, Wembley mi neresi? O da doğru yani. Herhalde. Öyle hesaplaması zor. Zor biraz çalışalım, şey yapalım gelin onu, onu çalışalım, ona bakarak olalım. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Bu şarkıdan ne anladık? Mani Çoğ'nun her şarkısı güzel olacak diye bir şey yok. Yani illa ama yani bir coşku var bir neşve var. Cuma gününe yakışan neşveler bunlar. Bir anda programımızı dekorasyon programına sayıldı. <gülüyor> şey Sanki siz stüdyodan gittiniz de ben bir şeyler yaptım. İlk defa. Aa CD'ler. Ay çok güzel tam istediğimiz gibi olmuş stüdyo. Ay Ege Bey çok teşekkür ederiz size. Elinize sağlık emeği geçen herkese Ben ağlayacağım Oktay da bana şu anda duygusal anlarla yaklaşıyor Ben başladım bir de şu anda Dikkat ettiğiniz gözlerim şey oldu yani Sen de evin beyi gibisin ha Ha, onlar da böyle bir duyarsın. Bir defa böyle bir şey onlar söyleniyor de... bana hayatımda. Bay, <gülüyor> çok teşekkür ederim. bir şey olurlar ya onlar arkada böyle bir şey gibi kalırlar bir. Yani hadi biz de sevineyim bari abi Herhalde bize yansımayacak bir parasal bir şey istemeyecekler herhalde diyor. Para isteyecek bir şeyler. Hakikaten onu onun soru. Adam onun gerginliğini var. taşıyor. Yani genel olarak bir taraftan da <gülüyor> neyse. Hadi bir fark versek istediğimiz tarzda olabilir mi? Ufak bir fark diyor. Valla öyle böyle derken valla bir cuma gününün daha bir haftanın daha burada sonuna geldik İlk haftamız hakikaten de şaka maka pası üstümüzden attığımız hafta mikrofona alıştığımız Sabah erken kalkmaya alıştığımız bir hafta oldu o, Benim için öğretici de... duyurucu bir haftaydı ee, Ben de çok şey öğrendim gerçekten insan olmayı öğrendim Her şeyden önce zamanında tırnak içinde söylüyorum zamanında e, Her şey zamanında güzel program da zamanında güzelmişti ee, bu konuyla ilgili de hiç bir şey almadık da. yani bu dakika kadar geç geldiniz, şey yaptınız evet, iş, falan oldu filan podcast oldu. Podcastlardan olur o kadar. O olur, olur, o nazarlık o, O nazarlık ona yapacak bir şey yok. Güzel bir hafta sonu diliyoruz sevindi sevgi dinleyiciler. Otçak ala otçak